Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları, Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Haziran'ın bu son haftasında yine bir yazarla beraberim. Remzi Kitap Evi'nden son romanı Zamanın Kapıları yayınlanan Ayşe Öğür. Açık Radyo'da. Ayşe Hanım Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Şimdi dünyayı okumakta ben yazarları ağırlıyorum, onlarla kitaplar üzerine konuşuyorum. Sizin kitabınızın adını da görünce zamanın kapıları. Acaba dedim Ayşanma bir sorayım böyle bir kapı varsa bence hani bir buradan bir gençliğime çıkış yapabilir miyim acaba? <gülüyor> Keşke. <hiçbir gülüyor> abi, evet, <gülüyor> Ama çok güzel bir metafor. Çünkü zaman ve kapı yan yana olacak şeyler değil. Önce kitabın adından başlayalım. Madem gençliğime çıkmıyor bu kapı, nereye çıkıyor Ayşe Hanım bu kapıları? Zamanın kapıları nereye çıkıyor? Bir kere hepimizin hayatına baktığınız zaman ardına kadar kapattığınız, işte arkasında gizemlerimizi, sırlarımızı ya da Hatırlamak istemediğimiz travmalarımızı e, örttüğümüz, kapattığımız e, bazı işte olaylar vardır, yaralar vardır. E, bunları çıkıyor aslında gizemli olaylara, travmalara, e, yaralarımıza açılan e, bir ka kapılar bunlar. Ve e, bazen öyle zamanlar olur ki, hayatımızda öyle dönemeçler olur ki o kapıları açmak zorunda kalırız. Oradaki her ne kadar işte e, can sıkıcı olsa da e, o kapıların artışması, Arkasındaki gerçeklerle yüzleşmek e, zorunda kalırız. Onları sağaltmak, iyileştirmek durumunda kalırız. E, benim yazdığım romanda kapıların arkasında hep birer e, görmek istemediğimiz olaylar, e, görmek istemediğimiz üstünü örtüğümüz travmalar yer alıyor. Bunlar e, yani bu romanı okuduğu zaman okur. Kendi travmalara dönüp yüzleşebilir mi? Mesela size böyle geri, okur geri dönüşleri oluyor mu? Böyle bir e, hareket getiriyor mu? E, hayır. E, öyle söylemek çok doğru olmaz. E, burada tabii biraz da bir cinayet de var. İşte yıllar önce e, işlenen bir cinayetin, e, yıllar sonra e, kapısının açılması ve e, bir takım hiç beklenmeyen gerçeklerin e, ortaya çıkması var. Ben bu romanda... E, Romanı pandemi sürecinde yazdım. Pandemi sürecinde işte siyahla beyazın, karanlıkla aydınlığın e, üzerinde insanların çok uzun süre durdukları efendim e, neyin doğru neyin gerçek e, neyin yanlış olduğunu e, araştırdıkları, sorguladıkları ve işin içinden çıkamadıkları bir süreçte yazdım. E, zamanın kapılarında e, iki farklı metafor kullanmaya çalıştım. Bir yeryüzündeki karanlık e, insanlar ki biz onları aslında çok mutlu, çok aydınlık olarak gördüğümüz insanlar var. Bir de İstanbul'un altındaki deyizlerinde yaşanan. Bir dakika bir dakika. oraya geleceğim. Bir dakika acele <gülüyor> <gülüyor> oraya, oraya geleceğim. <gülüyor> Çünkü e, bu travmalarla ilgili şöyle bir durum var. Son dönemde izliyorum ben Türkiye'de beyaz yakalılarla ilgili çok roman yazılmaya başladı. Yani eskiden böyle evet. değildi. E, Türk romanı biraz böyle taşradan kente geldi. Kentte de beyaz yakalıları sizin kahramanız da bir beyaz yakalı. Beyaz yakalı evet, evet evet beyaz yakalı çünkü ben de aslında e, arkeoloji eğitimi aldım ama e, uzun yıllar boyunca böyle e, bir beyaz yakalı olarak 20 yıldan fazla çalıştım ve e, o dünyanın e, böyle gel o dünyadaki hani çok parıntılı görülen hayatların arkasındaki Hah, e, üzüntüleri götürtüm. evet evet. Evet, evet bizim kahramanımızın da böyle sanki iki dünyası var gibi çünkü <Gülüyor> e, esasında bugün hani üniversiteye giren, hazırlanan, okuyan bir öğrenciye sorsak e belki büyük bölümü bilmiyorum da yani belki büyük bölümü kendisini değil mi mesela tırnak içinde kurumsal bir firmaya işe atmaya çalışıyor öyle değil mi? Evet. E, ama e, çok güzel bir şey söylediniz bu pırıltının arkasında başka bir şey var çünkü oradan çıkanlar da çıkamayan evet. zaten hani çıkamıyor da çıkanlar da dönüp korkunç bir şekilde eleştiriyorlar. Şimdi bu romana edebiyata taşındı mı tabii bir de katman kazanıyor derinlik kazanıyor. Sizin bence gerçekten yazarken okurken romanlarınızda benim gördüğüm en önemli unsurlardan biri bu katmanları çok güzel oluşturmanız diye düşünüyorum teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet ben 20 yıldan fazla e, uluslararası bir şirkette e, çalıştım ve hem e, Türkiye'de hem işte e, Londra merkezli olarak o beyaz yakalı insanların e, hayatlarında aslında ne kadar mutsuz olduklarını, ne büyük arayışlar içerisinde olduklarını şahit oldum. E, ben işte görevim gereği e, epey üst düzey kişilerle çalışıyordum. Bir gün e, bu Instagram sayfalarında hani böyle post bir model gibi adeta fotoğrafları yayınlanan çalıştığım bir firma yöneticisi ile konuşurken hani samimi bir şekilde otururken bak dedi vücudunda dedi her yerinde yaralar çıkıyor dedi şöyle bir gömleğinin ucunu açıp gösterdi ve bana hayatın hani o çok Pırıltınlıymış gibi bir imaj yaratılan o hayatın aslında geri planında ne kadar mutsuz olduğunu anlattım hayret ederek dinledim ondan sonra da böyle çalıştığım e, hani o adı gazete sayfalarında böyle parlak e, şekilde geçen kişiler e, kişilerin e, iç dünyalarında ne kadar mutsuz olduklarını e, daha yakından gözlemeye başladım e, bir, bir sanal dünya var hepimizin içinde işte yaşamaya çalıştım. gerçeklikten çok uzak e, dokunulamayan aslında e, yalan olduğunu herkesin de bir diye ama birbirine de itiraf edemediğim böyle beyaz yakalıların kendince sanal bir dünyaları var ee, yine mesela adını herkesin bildiği çok değerli bir e, iş kadınının ben bir gün tuval, bir, e, holdinginin tuvaletine kendisini kapatıp hüngür hüngür ağladığına şahit oldum ama biz bu insanları gerçekten çok pırıltılı hayatları varmış gibi e, görüyoruz Hepsi yalan, hepsi plastik, hepsi, hepsi şey aslında. Tabii tamamı diyemem, hani yüzü, yüzü diyemem kendilerini daha naif, daha mutlu hayatlar kuranlar da elbette vardır. Ama böyle pek çok isimle tanıştım, karşılaştım. Biraz da o yüzden gerçek hayattan alarak bu romanı yazdım ki zaten Sinan gerçek bir kişilik benim baş kahramanım. Ee, o Sinan e, şu an Amerika'da yaşıyor. E, çok da e, başarılı bir e... Bilgisayarlar konusunda çok da başarılı işler yapan bir uzman. Ee, yani kitapta ben işte bu e, iyi ve kötüyü, karanlık ve aydınlığı, yalanı ve gerçeği e, birbiriyle çarpıştırmaya çalışarak insanların bir e, insanlara baş, farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalıştım. Şimdi bizim bu e, beyaz yakalı kahramanımızın tabii romanda e, iş dışındaki hayatına da gidiyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler roman Ayşe Övür'ün Zamanın Kapıları romanı Remzi Kitabevi'nden yayınlandı ve kitabın kapağında hani böyle iki aynayı karşı karşıya koyuyorsanız görüntü çoğala çoğala gider ya öyle bir bir kapı var. Tamam mı? Bu kapı böyle açılı açılı gidiyor. Şimdi acaba dedim bu kapı kahramanımızın iç dünyasına mı açılı açılı gidiyor yoksa Ayşe'nin bir de kitabın alt başlığı var. Pek romanlarda alışkın olduğumuz bir şey değil bu alt başlık. Öyle değil mi? Alt başlıkta da diyor ki İstanbul'un öteki yüzü. Çünkü roman aynı zamanda İstanbul'un yerinin altına iniyor. Biraz oralarda da dolaşıyor. Şimdi Ayşe'nin kapaktaki imge kahramanımızın iç dünyasına açılan o katmanlar mı? İstanbul'un altına açılan katmanlar mı? Yoksa hepsini e, hepsi diyebiliriz hı hı. E, kapaktaki imge için onu çok düşündük e, nasıl yapalım diye e, farklı imgeler farklı fotoğraflar üzerinde çalıştık içimiz en çok sinen bu oldu biraz koyu renk e, aslında hep derler e, koyu renkli kitap yapmayın satışları olsuz etkiler diye ama içimize daha çok e, şu anki kapak şimdi e, insanın hem e, kendi içine e, doğru açılan kapılar var romanda hem de dış dünyaya yaşadığın Toplumun da gerçeklerine açılan e, kapılar var. E... Benim baş kahramanım kendini e, sürekli arayan e, bir kişi. E, bu evet, önemli bir mevkide Ama e, o mevkide hazmedebilmiş, o mevkide kabul edebilmiş bir kişi değil ve sürekli kendisini işte dışarıya e, karşı yarattığı bir takım e, sahte görüntülerle e, kendisini toplumdan soyutlamaya çalışan, kendine küçük bir yer dünya, dünya e, yaratmaya çalışan ama bunu da beceremeyen e, bir. E, bir kişi ve onu açan da tabii ki bir nevdan aşkı oluyor. Onu dış dünyaya açan. Kapıların arkasında kapıların arkasında hem Sinan'ın özellikle Sinan'ın iç dünyasını göstermeye çalıştım. Bir takım kelimeler kullandım bölüm başlarında. Çünkü Sinan işte bir dönem hapishaneye de girmiş ve hapishanede kendini sağltma, kendini kendi psikolojisini koymak için bir takım kararlar almış o kararları uygulamak için de e, kendince gizli bir kitapta e, yazmış çünkü amacı e, başkalarına da e, kendisi gibi arayışta bulunan e, kendisi gibi aslında e, gerçeği arayan kişilere bir bir şekilde rehber oluşturmak Sinan çok derin birisi çok hayatı sorgulayan anlamaya çalışan fakat hiç anlayan beğen bir kişi. Çünkü e, benim işte Botra Parkman'da da vardı. Son, yani bunu çok bilerek yapmadım ama annesiyle bir takım e, problemleri var. E, çocukluğundan e, gelen bir takım işte travmaları var. Keza babasıyla var, ailesiyle bir takım e, travmaları var. Ve o travmaları da zaten aşamadığı için, o kapıların arkasındaki travmaları aşamadığı için e, hep bir şekilde, hep bir eksik, hep bir mutsuz, hep bir ııı e, Yalnız e, halleri var. Çok güzel Ayşe Hanım izin verirseniz burada dinleyicilerimize bir küçük şarkı dinletmek istiyorum. Sonra evet. ikinci bölümde devam edelim. Tom Waits'ten bir parça seçtim. That and Lolly. Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları, Remzi Kitabı'nın yayınlanan Zamanın Kapıları kitabının yazarı, romanının yazarı Ayşe Övürle sohbetimiz devam ediyor. Açalım şimdi bu sizin 3. romanınız zannedersem öyle değil mi? Evet, üçüncü. Ee, acaba belki de arkeolog olduğunuz için mi romanlarınızda mekanlar çok öne çıkıyor? Biraz buraya değinmek istiyorum. Çünkü İstanbul'da bu açıdan e, yani bir şey e, derya öyle değil mi yani o kadar çok müthiş ülkenli, evet, evet, Biraz buraya değinmek istiyorum. Bu mekanlarla ilişkisi nedir hmm. romanın? Metinle mekanın ilişkisini kurgularken Mesela nasıl bir perspektiften bakıyorsunuz? Bunları çok merak ediyorum. Teşekkürler. Ee, ben benim için mekan ve zaman kavramları çok önemli roman yazarken e, muhtemelen evet tarih okuduğum arkeoloji eğitimi aldığım için e, de bu kaynaklanıyor olabilir ama öteki taraftan mekan benim için niye bu kadar önemli diye hani kendimce sorgulayınca e, şununla karşılaşıyorum daha çok ben e, benim işte ne anne ne baba tarafım Türkiye doğumlu değil hep iki tarafta işte göçmen e, annemci Kafkasyalı Çerkes oradan gelmişler işte babam Bulgaristan göçmeni. Ve hep e, bizim evimizden bir e, mekan arayışı vardı çocukluğundan itibaren. E, i̇şte anne tarafın Kafkasya'nın ne kadar güzel olduğunu anlatır. Baba tarafım işte Bulgaristan'ın ne kadar güzel olduğunu anlatırlar. Ve hep iki tarafta da hep bir e, terk edilmiş mekanlar vardı. İşte terk edilmiş evler, terk edilmiş e, mezarlar. Hep bu çocukluğundan itibaren ben bu terk edilmiş mezar öyküleriyle e, büyüdüm ve hep e, kendimi hiçbir yere ait hissedemiyordum. Ta ki Botter e, Apartmanı'nı yazana kadar. Botter Apartmanı yazarken ben e, kendimi İstanbul'a köklenirken bir e, kendimi bir İstanbul'lu olarak hissederken buldum. E, o döneme kadar bir de çok gezen birisiyim. Ayşe Hanım, bir, araya bu... girebilir miyim? bir araya girebilir miyim? Es esasında çok enteresan bir cümle kur. Çünkü son zamanlarda böyle yazmanın sağlatıcı etkisi üzerine de ben hep makaleler okuyorum. Evet. Bunun için muhteşem bir cümle oldu. Yani çok teşekkür ediyorum bunu söylediğiniz için. Lütfen <gülüyor> devam edin. Evet. Teşekkür ederim. Ee kendimi İstanbul'a köklenirken buldum Botteri yazarken zaten ilk romanımda da büyük dedemin hayatını yazmıştım Trabzon Karp Savaşı'na nasıl katıldı o da bir göçmen hikayesi o da hiçbir yere yerleşemeyen bir adamın hikayesini yazdım ilk romanımda ben de öyle hiçbir yere yerleşemiyordum işte bütün kazancımı deli gibi Türkiye'yi dolaşıyorum dünyayı dolaşıyorum falan ondan sonra fark ettim ki ben bir yere ait olmalıyım çünkü bir yere ait olmak bir yere kökleşmek insanı, insanın ihtiyaçlarından bir tanesi ben öyle hissettim en azından kendi adına ve romanı yazarken tabi İstanbul'u çok araştırdım hani İstanbul'un Beyoğlu tarihi İstanbul tarihi epey o mekanlara gittim araştırdım işte romanda geçmesi dahi işte Bizans saraylarına, kalıntıları vesaire çok araştırdım ve araştırdıkça İstanbul'una kadar aslında ait olduğunu. Çünkü İstanbul'da öyle bir kent, gel gitleri olan, biraz kaos ama öteki tarafta gerçekten çok güzellikleri de olan ee, karışık ve her türlü insanı da biz son günlerde çok tartışsak da her türlü insanı da kabul eden e, bir, bir şekilde büyüsel bir kent İstanbul. Ve ben e, o romanı Botver'e bitirdiğimde artık ben İstanbulluyum diye biliyordum. Ve e, o günden beri de herkese artık İstanbullu olduğumu söylüyorum. E, romanları yazarken aslında niye yazıyorum en başta kendimi zannediyorum sağlatmak, kendimi, kendimi iyileştirmek için yazıyorum. Çok güzel. Ee, Bu arada çünkü, İstanbul'da iyileşiyordur belki. Umarım çünkü katkım da oluyor zannediyorum az çok yazdığım kitaplarla. <gülüyor> Kente de katkıda bulunuyorum. Ee, Ankara'nın olanüstü bir tarihi var. Yani 10 bin yıl önce bu kentte yaşayan insanların işte ayak izleri en son yeni kapı kazılarında bulundu. Yani böyle bir kent dünyada çok azdır. İşte o kentte yaşayan 10 bin yıllık insanların ayak izlerinin olduğu kent çok çok ben hatta duymadım bile. Büyülü bir kent ve biz adeta biz okulda da öğrendik. Bir höyükte yaşıyoruz. Hani Suriçi bölgesinde adım attığımız yerin altında. işte bir e, Bizans kalıntısı hatta onun altında bir pagan kalıntısı olabiliyor. Tılsımlı, tılsımlı bir kent ama bilmeyince insan tabii ki mesela işte İstiklal Caddesi'nde yürüyorsunuz. Muhteşem binalar var. Diyelim Mısır Apartmanı'nın önünden geçiyorsunuz. Eğer Mısır Apartmanı'nın işte terzilerinin kim olduğunu, mesela işte Genco Erkal'ın annesinin Mısır Apartmanı'nın en meşhur ter özü olduğunu e, bilmiyorsanız öyle önünden geçersiniz ya da işte Tam Pınar Ömer orada yaşamadığını bilmiyorsunuz. <gülüyor> Tampınar ve Narmanlı ilişkisini işte huzur <gülüyor> romanının Narmanlı ile <'yla gülüyor> ne kadar ilgili olduğunu bilmiyorsanız e, o binayı yıkıp yerine. E, şu anki narmanlıyı yaparsınız. İşte, tabii, işte tabii. Botter Apartmanı. Bana diyorlar ki, ki bunları söyleyen kişiler de hani eğitimli çok çok yüksek eğitimli kişiler. Ya diyorlar biz işte İstiklal Caddesi'nde yürüyorduk. Botter'in de önünden geçiyorduk. Bize hiçbir şey ifade etmiyordu. Halbuki Botter Apartmanı işte Arnuo'nun belki de İstanbul'daki ya da ülkemizdeki en seçkin temsilcilerinden biri olduğunu bilmek. İşte ilk... E, Demir çelik, ilk, ilk demir çelik yapının aslında botter apartman olduğunu bilmek, işte ilk konut asansörünün orada olduğunu bilmek, ilk defilinin botterde yapılması ya da efendim ilk beyaz gelinliğin Botter apartmanının sahibi tarafından dikilmesi ve o günden sonra ülkemizde insanların, kadınların beyaz gelinlik giymeleri gibi pek çok ilke sahip olması ve her şeyin ötesinde tabii ki Arnuvo'ya sahip olması. Bunları... Bunları ancak bildiğiniz zaman fark ediyorsunuz ve değerini anlıyorsunuz. Ee, i̇şte bu da Ayşe Hanım sizin romanlarınızda bahsettiğim katman bu işte. Yani böyle okul bunu katman katman istediği kadar inebiliyor. Bence edebiyatın en güzel yanlarından biri de bu. Yani size bir bilgi dayatmıyor. Siz ne kadar ineceğinize, ne kadar derinleşeceğinize, hangi katmanda okuyacağınıza kendi kendinize karar veriyorsunuz. Bence Tabii. bunu siz de çok usta bir şekilde yapıyorsunuz. <gülüyor> Teşekkür Gerçekten. ederim. Tabii sadece burada İstanbul'da anlatmadım kitaplarımda. insanların travmalarını, insanların arayışlarını ki ben artık günümüzde hani kendi çevremden de görüyorum. İnsanlar büyük bir arayış içinde, psikolojik olarak arayış içerisinde. Kendilerini bir türlü bir yere ait hissedemiyorlar, köklenemiyorlar ya da... Ne yapacaklarını bilemiyorlar ee, ve nereye gideceklerini, hani nasıl bir yaşam kuracaklarının hep arayışı içinde insanlar. Ee, ben romanlarımda da bunlar var. Ee, işte çocukluk travmalarının etkileri, e, bazı travmaları da yazmak zannediyorum insanları rahatsız da ediyor. Böyle e, böyle <gülüyor> okuyucu yorumları da alıyorum. Ee, mesela işte Botter'de Zehra'nın travmasını yazdığım için bana teşekkür eden okuyucular olduğu kadar ya ne gereği var şimdi bunu niye yazıyorsun diyenler de var. Ya da işte 6-7 Eylül olaylarından bahsettiğim için çok kızanlar olduğu gibi iyi ki yazdın diyenler de var. Ama zannediyorum romancı bütün bunlara takılmadan ne hissediyorsa, neyi anlatmak istiyorsa özgür iradesiyle bunu yazabilmeli. Çok ee, güzel söylediniz. Evet Ayşe Hanım vaktimizin de ne yazık ki sonuna geldik. <gülüyor> e, sizi kesmek istemiyorum ama çok güzel konuşuyorsunuz yazdığınız kadar. Çok teşekkür ediyorum. Açık ben teşekkür ederim. Tüm e, dinleyicilere saygılar. Yeni romanımızda tekrar haberleşelim, tekrar konuşalım. E, Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları bugün dünyayı okumakta. E, Remzi Kitabevi'nden çıkan Zamanın Kapıları romanının yazarı Ayşe Övürle beraberdik. E, ben Aytaç Timur. Önümüzdeki programa kadar hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.